Fetih Suresi 4. Ayetten itibaren O, müminlerin yüreklerine imanlarını katmerli bir imanla artırmaları için sekineti, manevi kuvveti indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.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 Bedevilerden geri bırakılanlar yakında sana mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Onun için bizim bağışlanmamızı isteyiver diyecekler. Onlar kalplerinde olmayan şey dilleriyle söylerler. Sen de ki Allah size bir zarar diler yahut size bir fayda dilerse Allah'ın meşiyetinden ve kazasından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 o geri bırakılanlar diyecekler ki, Bırakın biz de arkanıza düşelim. Onlar bununla Allah'ın sözünü değiştirmelerini isterler. De ki, bizim arkamızı asla düşemezsiniz. Allah daha evvel böyle buyurmuştur. Bunun üzerine de, hayır siz bizi çekemiyorsunuz diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlayan kimselerdir. Bedevilerden o geri bırakılanlara de ki Siz yakında Çetin bir harbekli ehli olan bir kavme Siz kendileriyle muharebe etmek Yahut muharebesiz onların Müslüman olmalarını sağlamak üzere Davet olunacaksınız Binaenalek Onlarla dövüşmek hususunda itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir Eğer evvelce döndüğünüz gibi dönerseniz sizi elem verici bir azapla azaplandırır amaya muharebeden geri kalmak hususunda vebal yoktur topala vebal yoktur hastaya vebal yoktur kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar kim geri kalırsa onu da elem verici bir azapla azaplandırır Ant olsun ki Allah müminlerden seninle o ağacın altında biat ederlerken razı olmuştur da kalplerinden geçeni bilerek üzerlerine huzur duygusu ve güven indirmiş ve onları yakın bir fetihle ve alacakları birçok ganimetlerle mükafatlandırmıştır. Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Allah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 Mekke'nin göbeğinde onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların elleriniz sizden, sizin elleriniz onlardan çekendi. Allah ne yaparsanız hakkıyla görüşüdür. Onlar küfreden, sizi mescid-i haramdan ve alıkonulmuş hediyeleri yerlerine varmasından men edenlerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları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 Resulün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etmiştir. Allah dilerse hepiniz emniyet içinde başlarınızı tıraş ettirerek kiminiz saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi de ondan önce yakın bir fetih yaptı. O peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Bu da onu diğer bütün dinlere galip kılmak içindir. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun mayiyetinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin kendi aralarında merhametlidirler. Onları rüku ediciler, secde ediciler olarak görürsün.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 Ashab hakkındaki bu teşbih onunla kafirleri öfkelendirmek içindir. İçlerinden iman edip de iyi iyi amel ve harekette bulunanlara Allah hem mağfiret hem büyük mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi Değerli dinleyenler Hucurat suresi Medine'de indirilmiştir. Sure adını dördüncü ayette geçen Hucurat kelimesinden almaktadır. Tamamı on sekiz ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah hakkıyla işiten bilendir.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 Onu kalplerinizde süsledi, küfrü, fasıklığı, isyanı size çirkin gösterdi. İşte rüştünü bulanlar da onların ta Size küfrü, fasıklığı, isyanı çirkin göstermesi sırf Allah'tan bir fazla kerem ve nimet olmak içindir. Allah hakkıyla bilendir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.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 Kadınlar da kadınlara eğlenceye almasın. Olur ki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü addır. Kim Allah'ın yasak ettiği şeylerden tövbe etmezse onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü bazı zan vardır ki günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Kiminiz de, kiminiz de arkasından çekiştirmesin. Sizden herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah tövbeleri kabul edendir, çok esirgeyicidir. Değerli dinleyenler, zan iki türlüdür. Hüsnü zan, yani iyi ve ve suizan yani kötü zan. Müminler mümin olduğunu bildikleri kişilere iyi zan beslemek zorundadırlar. Bir kişinin başka bir kişiye dinin aksine olan bir hareketini açıkça görmediği halde... ...sırf hoşlanmadığı için kötü zanda bulunması dinen günahtır. Başkalarıyla ilişkilerinde suizanı ön plana alarak karşısındaki kişiyi değerlendirmek de günahtır. Yani iyi bir insana karşı kendince müşahhas bir delili olmaksızın beslenen zan... ...dinen günah olan veya yasaklanmış olan zandır. Ama bu demek değildir ki her zan günahtır. Gerek yaşayışında, gerekse hareketlerinde, gerekse de başkalarıyla olan toplumsal ilişkilerinde... ...dine ve ahlaka aykırı davranışlar içerisinde bulunan kişilere karşı... ...ihtiyatlı olabilmesi için suizanda bulunmak günah değildir. Ama bu zan haddi aşarak insanı karşısındaki kişiye karşı kötü muamelede bulunmaya itmemelidir... Yüce Rabbimiz ayette birbirinizin kusurunu araştırmayın buyurmaktadır. Bu demektir ki kişilerin sırlarını, gizli yanlarını, kusurlarını araştırıp soruşturmayın. Bu hareketler ister nefretten, ister zarar vermek için, ister merak gidermek için yapılsın kesinlikle büyük günahlardandır. Kusur araştırmak, ayıbı ve gizliyi öğrenmeye çalışmak, başkalarının aile hayatını veya özel hayatını araştırmak, Başkaları konuşurken kulak vermek, başkalarına ait özel bir evrakın, bir çantanın, bir evin içerisini merak için bile olsa bakıp araştırmak kesinlikle günahtır. Çünkü bütün bunlar Allah'ın emriyle dinen korunmuş haklardır. Ancak bir iş ortaklığı yapılacaksa, bir evlenme olayı söz konusuysa, bir konuda hakemlik veya bir şahitlik yaptırılacaksa, büyük bir veresiye alışveriş olması halinde, muhataplar hakkında ilgili konu çerçevesinde araştırma yapılabilir, kişilerin durumu incelenebilir. Ama bu sadece kendi ihtiyatı için, tedbirli olması için yapılan bir araştırmadır. Yoksa kişilerin ayıbını araştırarak, onun dedikodusunu yapmak, merakını tatmin etmek için değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer insanların gizli hallerini araştırırsanız, onlara ifsad edip yoldan çıkmalarına neden olursunuz veya neredeyse yoldan çıkacak hale getirirsiniz Yüce Rabbimiz kiminiz kimini arkasından çekiştirmesin sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı İşte bundan tiksindiniz Allah'tan korkun çünkü Allah tevbeleri çok kabul edendir çok esirgiyecidir buyurmaktadır İşte burada tarif edilen arkadan çekiştirmek gıybet etmektir gıybetin tarifi ise kısaca şöyledir bir kişinin herhangi bir başka kişi hakkında duyduğu zaman hoşuna gitmeyeceği sözler söylemesidir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gıybetin ne olduğu sorulmuş. O da gıybet kardeşinin hoşuna gitmeyeceği şekilde anılmasıdır demiştir. Peki söylediğim söz kardeşimde varsa ne olacak diye sorulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer söylediğin şey kardeşinde varsa gıybet etmiş olursun. Yoksa iftira etmiş olsun buyurmuştur. Gıybet ister aleni şekilde ister üstü kapalı kinayeli olarak isterse el işaretleriyle yapılsın her halükarda haramdır. Müminin gerek hayattayken gerekse öldüğü zaman gıybetinin yapılması haramdır. Bir Müslümanın yanında başka bir Müslüman kardeşinin gıybeti yapılıyorsa bunu dinlememesi ve buna engel olması gereklidir. Çünkü müminler birbirlerinin hatalarını affetmek kusurlarını örtmek zorundadırlar. İslam fakihleri gıybeti ancak şeran doğru ve gerekli bir maksat için lüzumlu olduğu takdirde ve gıybet yapılmaksızın o durum ortadan kalkmadığı takdirde caiz görmüşlerdir. Mesela fasık, facir, kötü ahlaklı, din düşmanı, bid'at ehli, zalim kişilerin kötülüklerini anlatmak, bunları tenkit etmek gıybet değildir, hatta gereklidir. Bir kişinin şerrinden sakınsınlar diye diğer kişilere bilgi vermesi, zulme uğrayan kişinin bu zulmü ortadan kaldırmaya gücü yetecek kişiye zulmedeni şikayet etmesi caiz görülmüştür. Kötü bir lakapla tanınan kişiyi eğer o lakabı kullanmaksızın başka bir şekilde tanıtmak imkanı yoksa, alay etme ve küçük görme kastı olmaksızın lakabı kullanmak gıybet olmaz. Gıybet İslam toplumunu temelden sarsacak, fitnenin doğmasına, toplum düzeninin bozulmasına sebep olacak çok kötü bir hastalıktır. Ve dinimizce üzerinde hassasiyetle durulmuş ve kesinlikle haram edilmiştir. Gıybet yapan kişi Allah'a bundan dolayı çokça tövbe etmelidir. Eğer gıybetini yaptığı kişi hayattaysa ve yapılan gıybet kulağına gitmişse o kişiyle gidip helalleşmek ve Allah'a bu yüzden çokça tövbe etmek gerekir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Ey insanlar! Hakikat biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık.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 Siz iman etmediniz ama Müslüman olduk diye. İman henüz sizin kalplerinize girip yerleşmemiştir. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz o sizin amel ve hareketlerinizden hiçbir şey eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra şüpheye sapmayıp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 Onlara de ki, Müslümanlığınızı benim başıma katmayın. Bilakis sizi imana muvaffak ettiği için size Allah minnet eder. Eğer siz sadıklarsanız. Şüphesiz göklerin ve yerin kaybını Allah bilir. Allah ne yapıyorsanız hakkıyla görücüdür. Kaf Suresi Değerli dinleyenler, Kaf suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen Kaf harfinden almıştır. Tamamı 45 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf, o çok şerefli Kur'an'a andolsun. Bilakis o kafirler. Kendilerine içlerinden uyarıcı bir peygamber geldi diye hayrete düştüler de bu dediler şaşılacak bir şey. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi tekrar hayata dönecekmişiz? Bu ihtimalden uzak bir dönüştür. Toprağın onlardan neleri eksilttiğini biz muhakkak bilmişizdir. Nezdimizde de her şeyi saklayıp koruyan bir kitap vardır. Hayır. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmadılar mı? Onu nasıl bina ettik? Onu nasıl donattık? Onun hiçbir gediği de yok. Yere de bakmadılar mı? Onu nasıl döşedik? Ona nasıl sabit dağlar koyduk? Onda her sınıftan içe ferah verici ne çiftler bitirdik? Biz bütün bunları taatımıza dönen her kulun kalp gözünü açmak, ona ibret vermek için yaptık. Gökten de bereketli su indirdik de onunla bahçeler, biçilecek taneler bitirdik. Ve tomurcukları birbiri üstüne binmiş uzun boylu kurma ağaçları yetiştirdik. Ki bunlar kullara rızık olmak için yaratılmışlardır. Biz onunla ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden çıkış da böyledir. Onlardan evvel Nuh kavmi, Res yaranı, Semut kavmi de yalanladılar. Aat, Firavun ve Lutun ihvanı, Elke yaranı ve Tubba kavmi dahi yalanladılar. Bunların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim onlara hak oldu. Ya biz ilk yaratışta aciz mi gösterdik ki tekrar diriltmekten aciz olalım? Hayır. Onlar bu yeni yaratıştan şüphe içindedirler. Andolsun insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu da biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Hatırla ki insanın hem sağında hem solunda oturan... Onun amellerini tespit etmekte olan... ...iki de melek vardır. O bir söz atmaya dursun. Mutlak yanında hazır bir gözcü vardır. Bir gün bakarsın ki... ...ölüm baygınlığı gerçek olarak gelmiş. İşte bu... ...senin kaçıp durduğun şey denilmiştir. Sura da üfürülmüştür. İşte bu tehdidin günüdür. O gün herkes beraberinde sürücü ve şahit iki melek bulunduğu halde mahşere gelmiştir. Andolsun ki sen dünyada bundan gafletteydin. İşte senden perdeni kaldırıp açtık. Bugün gözün ne kadar keskindir. Onun yoldaşı olan melek dedi ki işte yanımda yazılı olan şey karşındadır. Ey iki melek! Hakk'a karşı alabildiğine inat eden, hayra bütün hızıyla engel olan, zalim, şüpheci her nankörü atın cehennem. Ki o, Allah'la beraber diğer bir ilah daha edinendir. Haydi ikiniz birden onu en çetin azabın içine atın. Arkadaşı olan şeytan, Ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o zaten Haktan uzak bir sapıklık içindeydi, dedi Allah buyurdu Benim huzurumda çekişmeyin Ben size Önceden tehdit göndermiştim Benim yanımda Söz değiştirilmez Ben kullara da değilim O gün Cehenneme doldun mu diyeceğiz O da Daha var mı diyecek Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte size vaat olunan gördüğünüz şu cennettir ki o Allah'ın taatına dönen, onun emirlerine ve hükmüne riayet eden, çok esirgici Allah'a bütün samimiyetiyle gıyavi saygı gösteren, hakkın taatına yönelmiş bir kalple gelen kimselere hastır Selametle girin oraya. İşte bu ebedilik günüdür. Orada onlar ne dilerlerse var. Nezdimizde daha fazlası da var. Biz bunlardan evvel nice nesilleri helak ettik ki onlar kuvvetçe kendilerinden daha üstün ve çetin idiler. Öyle ki ölümden kurtulmak için memleketlerde delikler aramışlardı. Fakat firara bir çare var mıydı? Şüphesiz ki bunda aklı olan yahut kendisi huzuru kalp içinde olarak kulak veren kimseler için elbette bir öğüt vardır. Ant ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri altı günde yaratmışızdır. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmamıştır. Ne derlerse sen şimdilik sabret. Rabbini Güneşin doğuşundan evvel ve batışından önce hamd ile tesbih et. Gecenin bir cüzünde ve secdelerin arkalarında da onu tesbih et.